Günaydın Ankara. Pepper Jam gourmet pizzanın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Bon apetito tut Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok güzel şarkı biliyoruz sevgili dinleyiciler. Ilerleyen dakikalarda baştan sona bir daha dinleriz. Oktay Bey'e günaydın diyelim. Oktay Bey sizden bahsediyorlar. Ay günaydın günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Macera dolu bir perşembe sabahında birlikteyiz. Buyursunlar efendim. Neler oldu neler bitti. Günaydın sevgili dinleyiciler. Neler oldu neler bitti. Şu beni kutudan çıkarabilir misin biraz? Kutudan biraz, çıkarayım. Biraz sanki kutudayım gibi ben şu anda hissediyorum. Hı -hı. Bakayım biraz şuradan önce elimi çıkarayım. Oktay keymi atıyoruz. Şuradan evet. e, biraz da şuradan çıkarayım. Yok abi niye kutudayım ben bugün ya? Bilmiyorum belki de toplumsal baskıdan falan çekinmişsindir. <gülüyor> o da olabilir. O da olabilir. O da olabilir. O Senin kulaklığında sıkıntı var. Şu anda herkes seni mükemmel duyuyor. Sen kendine güvenmediğinden kendini böyle duyuyorsun. Seni nasıl böyle güzel duyuyorum? O da bende daha kaynaklanan bir şey herhalde. <gülüyor> seni gayet <gülüyor> güzel duyuyorum. Dinleyicilerimizi gayet güzel duyuyorum. Ki bu bir yani sağlık belirtisi mi bilmiyorum. Evet hakikaten. <gülüyor> en azından hissediyorsun. Ne hissettikten. Neyse bir şeyler duyuyorum ya Ege. Hiç yoktan iyidir. Bu da güzel bir mesaj oldu sevgili dinleyiciler. İki gündür ben bunu düşünüyorum ya. Ne duyduğunuz değil... Bir şeyler duymanız önemli. iki, iki gündür bunu düşünüyorum ya. Neydi, bu espriye mi? Hayır bu lafı. Hiç, yoktan iyidir. hiç yoktan iyidir lafı mı? He. Hiç virgül yoktan iyidir düşünüyorum ama. Kafam çok karıştı. He o, evet değişikmiş. <gülüyor> Öyle düşününce. Çünkü aslında hiçin hiçbir alakası olmamasına rağmen yokla... Yani çok, çok, ya çok oraya, uzaktan bir bağ, akrabalığı var gibi değil mi? Oraya virgül koyduğun için sen başka bir boyuta taşımışsın lafı. Evet. O aslında normali hiç mi yokun cevabı. <gülüyor> hiç mi yok? Biraz var. Hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan... Hiç mi yokun cevabı da değil. Durup dururken de söylenebilir de yani... Onu ben bayağı hazırlıklıyım. Yani sen o virgülü diye. kaldır Kafanın karıştırmışsın. Felsefi şeye taşımışsın. Virgülü koyunca da güzel oluyor ama ya. Hiç yoktan iyidir. Bazı şeylerde olmamasındansa olmamış olması mesela. Yani uzun uzun bunu konuşabiliriz. Ama kafa karıştırıcı bir şey. Bir iki kişiye de sordum ben bunu. Onların da sağ olsun kafaları karıştı. Bizim biraz biraz da tiksindiler. <gülüyor> biraz da tiksindiler benden. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, uğurladık. Biliyorsun dün e, insanlık tarihinde büyük bir e, adım atıldı. E, Valla herhalde en uzağa atılan adım. Evet en uzağa bir de çok yavaşça atılan bir adım. Çok düşünülerek atılmıştı da bir adım. Ben bunu dün şey diye düşünüyordum. 2014'ün herhalde olayı falan diye düşünüyordum. Ee, sonra biraz okudum. Biraz baktım falan. Belki de insanlık tarihinin olayıdır bu. Tabii canım bu kadar uzakta bir hareketimiz yok bugüne kadar. 500 ya. milyon kilometre. Bak şimdi buradan pol gibi düşünsen, Buradan pol bir saat abi. <gülüyor> Şu anda uzay zamanda bükülme. Yani kilometreye şey. Işık yılı olarak ıı, mesafe vermeyi Biliyorsun da buradaki dünyamızın en güzel zaman dilimi olan salatlı saat, saat olarak niye şey uzaklık vermeye inanmıyorsun abi? O da ben de saat olarak veriyorum dünya saat nasıl? olarak zaten biliyoruz ya ney ne işte 10 yıl Hesap et. 10 yıl işte 10 yıl da esas polatlı üstünden kaç defa git gel veya futbol sahası diyeceğim ama futbol sahası alan olmadığı için futbol sahası diye konya üzerinden mesela düşünebilirsin herkesin bildiği bir şey konya kaç saat Yine git gel Konya'ya bir saat diyeceksin. Hızlı trenle diyeceksin. Hızlı trenle gitse daha hızlı olabilirsin. <gülüyor> hızlı trenle gitse 3 saat. Ama yok şeyle gidiyorsan 6 saat git. Polatlı gel. kaç kilometre? <gülüyor> sen benim örneğimden git. 100 galiba. 100 90 sen. kilometre. 90 kilometre var Tamam işte. 500 milyonu 100'e böl. O kadar Polatlı'ya git gel yani. Ga yani, yani yarısı kadar Polatlı'ya git gel. Yani fark etmişsinizdir sevgili dinleyiciler. Baya uzak bir mesafe. Ee, nedir bu? Avrupa Uzay Ajansı'nı hepimiz biliyoruz. Bugüne <gülüyor> kadar e, pek çok kere programımızda da uzun uzun bahsettik. <gülüyor> bahsettik. Meğer sinsi sinsi biz bahsederken hep onların rozettası fıs fıs fıs, fıs, fıs gidiyormuş. Tabii. Biz gittiğini <gülüyor> haberimiz var mıydı bunun ya? Yoktu. Kuyruklu yıldız projeyi hiç benim haberim yoktu yani. Rosetta diye bir aletin e dolandığında. uzay ajansına Uzağız ya biraz. Doğru. Ee, uzay ajansına biliyorsun hatırlarsın onu. 2003 mi, 2004 mi bir para verdik biz onlara. Hatta yayında da konuşmuştuk. Verdik mi onlara para? Verdik. CERN için değil mi o? CERN için de verdik de. CERN için çünkü biz de şey yaptık onu biliyorum. Yakın zamanda bir gelişme oldu mu ondan haberim yok ama bu bir gold üyelik vardı bu söğne tam üyelik evet. gibi hı hı. bir de böyle dışarıdan dışarıdan katılma şeyi dışarıdan katılma, katılma söğne işte otoparkı kullanma falan imkanları biz ona para verdik maksat şanımız yürüsün diye <gülüyor> esas kaymağından yalayamadık bunda da mı öyle acaba bunda da bunda da ee, şimdi ilk başta bir para veriyor musun? Hı hı. Ondan sonra da 3 aşamalı bir şeymiş uzay ajansına üye olabilmek için. 3 aşamaya geçmen gerekiyormuş. Bir tanesi işte para veriyorsun giriyorsun ondan sonra araştırmalara ortak oluyorsun. Ekip gönderiyorsun uzay istasyonunda uzay ajansında daha doğrusu çalışacak bilim adamlarıyla böyle işte entegre anne geliyorlar. Oradaki e ekiplerle beraber çalışıyorlar sonra projeler üretiyorsun 3. aşaması da o senin üzerinden de bazı projeler yürüyebiliyor falan filan ama biz ilk aşamasını yapmıştık sonra diğerleri için herhalde zaman mı kalmadı artık ne oldu bilmiyorum. Herhalde öyle olmuş. Herhalde o yüzden e, dün Çünkü Türkiye'deki bilimsel çalışmalar da çok yoğun çok yürüdüğü yoğun, için. Çok yoğun. Adam gönderemedik oraya büyük Her ihtimalle. Herhalde. E, Rosetta adlı uzay aracının e, kondusu e, dün ee, modül daha doğrusu 67P'ye indikten sonra pek çok dilde biliyorsun yazıldı. Evet Türkçe yazıldı mı? Yazılmadı işte. Çünkü... Ben baktım Twitter'a çünkü orada Türk bilim insanı yok herhalde ondan mı? Hayır bir de uzay ajansında şeyde değiliz. Uzay ajansında şey değiliz ya üye değiliz ya. Ha, üye yüzden... ülkelerin dillerinden mi? Üye ülkelerin e, dil, pek çok dilde e, efendim indik artık benim yeni adresim 67P'dir diye bir mesaj yayınlandı biliyor bunu herkes zaten. E, ondan sonra Hayırlı uğurlu olsun. Yumuşakta bir iniş yaptı. Yalnız şu dakika itibariyle bir sonraki sinyal bugün öğle saatlerinde gelişmiş. Yani öyle hemen Kabile hemen... sinyal bu... basmıyor yani. <gülüyor> hemen de konu şey yapılmıyor. İletişim kurulamıyor. Ya bir indik kadar. diye. Zaten öyledir ya Oktay. Tabii bir vardık Sen diye bir mesela, telefon evet, edersin. Sen mesela İzmir'e gittiğinde... İndim diye ben böyle mesela uçaktan ararım bir bürgeyi. Ondan sonra hani akşama doğru veya ertesi gün falan ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Çok doğru. Mesela Fahir İskoçya'da şu anda. Heh. Ne yaptı dün gitti? Gittim diye mesaj attı. Bir mesaj attı gittim diye. Ondan sonra bir de gece telefonla... Küçük Seni bir konuşma armış, yaptık. O. Beni aramadı tercih etmemiş. O ayrı bir konu tabii şimdi <gülüyor> Rosetta coşkusuyla bunları konuşmayalım. <gülüyor> ya şimdi orada o geç saatlerde aradı ya biliyorsun iki saat fark var. Evet. Yani Rosetta da onu düşünüyor olabilir ki artık Rosetta değil ne dememiz lazım? Filaya dememiz lazım değil mi? Artık Rosetta, Rosetta ne oldu? Ayrıldı galiba değil mi? O koptu gitti mi? Hayır o zaten şeyde ne derler Yıldız'ın yörüngesine girmişti ya. Ha, orada o orada mu? uzaktan uzaktan bakıyor. Büyük ihtimalle aletten ilk sinyal Rosetta'ya gidiyor, Rosetta'dan dünyaya gidiyor. Çünkü zaten şey de oydu. Eğer bu inmeyi beceremezsek Rosetta bir yıl daha kuyruklu yıldızın peşinde dolanacaktı. Ee, Rosetta Rosetta dediğimizde bildiğimiz e, aslında Mısır'daki reşit olduğunu da söyleyelim. Evet ben de onu dün şey yaptım yani başka şeylere bakarken o karşıma çıktı çok böyle güzel sembolikte bir ismi varmış. Bilmeyenler vardır dinleyicilerimizin arasında. Zamanında bu piramitlerde insanlar hieroglifleri görüyorlar ama ne güzel resimler yapmışlar falan. Acaba bu dil mi? Yok ya değildir. Bu kadar resimli dil olmaz falan derken ne Napolyon'un şeyinden sonra e, Mısır fethinden sonra ha. diyelim işte e, böyle sağda solda bir şeyler yapılırken bir daş çıkıyor. Evet, evet. bu daş işte Reşit civarında Rosetta 1800lerde bulunuyor. Bildiğim kadarıyla. 1700'lerde o 1776 mı Böyle i̇şte bir rakamlarda olabilir. sonları olabilir evet. Neyse bu daşı buluyorlar ona daş falan filan. Daşın üstünde 3 dilde yazılar. Bir, Allah Allah. Bir tanesi evet. antik Yunan. tamam bunu az çok anlıyoruz. Öbürü günlük Mısır dili öbürü hieroglif. Bir saniye diyor adam. Hı. Bu üçü de aynı yazı olmasın olabilir mi olamaz mı falan filan bir tartışmalar. Ondan sonra alttaki Yunanca ile üstteki yöntemleri çözüyorlar ve o da işte e, şifre kırıcı bir şey olduğunda Rosetta taşı şey oluyor. Bu da diyor ki adamlar uzay üstündekiler. Evet. E, belki bu da kuyruklu yıldızda öyle şifreler bulacak ki bir dolu şeyi bu sayede bulacağız. Gel biz buna Rosetta diyelim. Öbürü diyor Nicholas diyelim. Nicholas da amcasını da yapmış. Onu vermek istemiş. Ama Rosetta'ya karar vermişler. Nicholas diyen biraz e, senin kalmış. teorin çok zayıf diyerek biraz da şey yapılıyor. O kantine şu o arada. Çayını, çay isteyen var mı falan filan deyip. diye Rosetta koymuşlar. Çay mı demişler? Pardon kahve kahve falan demiş. Kahve isteyen var mı falan. Herkesi kahve alarak yine e, Avrupa Uzay Ajansı'nda popülerliğini korumaya devam etmiş. Ve bugün yine o alkışlayan ekibin arasındaydı. O, evet. Ben e, dün bu arada canlı yetirken. yayını seyrettim. Bir moralim bozuldu. Niye? Yani Sen insanızın... de mi görüntü bekleyenlerden? De? Evet, <gülüyor> evet bir tane kız vardı. bari oraya başka bir tane kız koy ya, bir at kuyruklu kız vardı. Güzel Gözlük mi? bir gözlükli olan mı? <gülüyor> başka Yok. kız görmedim ben zaten. Bir tane evet bir tane kız vardı da. Beyaz önlüklü falan. Bir böyle. tane adam vardı ya esas en çok en çok evet, hareket eden. O, o ve... da jantı. Bence bir ihtimalle janti diye onu koymuşlar havalıydı o adam çünkü böyle genç falan böyle bir rock and roll bir tarafı vardı indi onun. efendim diye mikrofonu eline alıp açıklamayı yapan adam diyorsun değil mi İlk açıklama esas o şey Hep, o zaten bilgisayarın başına da kimseyi oturtmadı kimse oturamıyordu ki zaten heyecan vardı değil mi biraz çok çok heyecan vardı tabii canım yani kaç senelik proje sonuç olarak yani da yani orada böyle şey yaptılar onlar bağırdılar bir şeyler oldu bir tane devamlı dolaşan fotoğrafçı vardı Fotoğrafçıya böyle gülücükler gönderiyordu insanlar falan. O da arkadaşları biliyorsun zaten öyle. Herkesi şey yapmıyorlar tabii, tabii. yani. Çünkü bütçe, bütçe şey olmuş. Tabii bütçe. Biliyorsun kuyruklu yıldızlar güneş sisteminin bilinen en eski e, yapıları ve bozulmadan da kalan yapıları. Yani yani bu, çünkü bu... atmosferi yok takılıyor. Güneşe maruz kalmıyor çok. Evet radyasyondan çok etkilenmiyor güneş ve... Güneş sisteminin buzdolabı diyorlarmış. Çok havalı. Buzdolabı da değil şeyi. frizi Difrizi mi? Tabii tabii. Efendim... <gülüyor> <gülüyor> bir tane adam efendim stoklu çalışıyoruz, onları şey yapıyoruz yaza kadar bizi götürecek başınızı şişirmeyelim. 76 yıl sonra bir daha geliyor. Efendim açmışsınız bir şeyler yaptıralım. Küçük mı? kısa mı? da bir gezegen biliyorsun şey kuyruk boyu. Kısa dedim 3 mil. yani. Boy bir buçuk mil en falan gibi bir şey yani. Evet bu örneği daha da iyi oturuyor efendim. Başınızı çirpeyip diyerek. Hakikaten stoklu. <gülüyor> stoklu çalışan kuyruklu yıldızlar e, gezegenlerin ve güneşin oluşmasına e, yol açan bir şekilde e, o ortam var ya nebula. Hı -hı. Nebula ortamı. O, o dönemden kalan bir takım parçaları falan içirebileceğini ve aynen o parçaların durabileceğini düşünüyor bilim insanları ve aslında umut bu. O işte Rosetta'ya benzetmelerinin de daha doğrusu e, isminin de oradan gelmesinin sebebi de bu yani dünyanın belki güneş sisteminin oluşma e, hikayesini anlayabilecek belki geleceğe dair de şeyler verebilecek başka bir şey çıkartacak hakikaten yani Aa, böyle bir or durumu var işin acı tarafı yani nebula gibi bir bilinmeze nebula diye yaklaşanlar şey oluyor aslında bizim dilimizde var yani bizim öyle merak etmemiz lazım ama olmadı adamlar gitmiş bir de 94'te bak o kadar şeyde kararını veriyorlar. Yollasak mı, yollayak mı diye. Şeyden önce galiba, 94 olduğuna göre. Çok şeyden önce ya. Dün... Bruce Willis'ten önce. Bruce tabii. Bruce Willis'ten tabii doğru. Bruce Willis'in hikayesi ondan sonra çıktı büyük ihtimalle. Yani yıldıza mekik oturtalım. Bruce Willis'in hikayesi dediğin Armagedon hikayesi. ha <gülüyor> hikayesi. Ondan önce böyle bir şey yapıyorlar. Birileri de bunu kabul ediyor. Kaç para gider falan filan diye. Sonra çalış çalış çalış 2004'te roketi yolluyorlar. Roketlettiriyorlar roketi. Ondan sonra anca zaten 3 kere dünya yer çekimi daha doğrusu yörüngesi bir kere de Mars kullanılarak hızlandırılıyor. Yani, yani işte böyle ben hakikaten çok kıskançlıkla izledim bazı olayları. Hmm. Bir taraftan da böyle bir Türkiye'yi falan düşünerek şey yaptım. Mesela 94'te kararlaştırılıp 2014'te sonuç da alınmadı da Esas kısma geçildi yani son, son kısma. ...yeni adım atıldı. Sonuçta daha bilinmiyor... ...ne oldu. Evet. E, 20 yıl var. Şimdi orada düşün... ...buna imza atan adamlar... ...evet bu projeye milyon euroları vereceğiz. Milyo, o zaman euro da yok tabii. Markları vereceğiz. İşte ne derler, Doğru güzel, örnek ne derler, Almanya falan diye. Çünkü çek, çeken, projeyi çeken... Euro, neden, e, ...markla ülke. başlamış şey. Ve bunun <gülüyor> imzasını atan... ...bürokrat bunun meyvesini... ...alamayacak büyük ihtimalle. Koltuğunda olmayacağı için. Ya zaten, bunun yerine mesela bir festival gibi bir şey yapsak da ben de onu hemen göstersem müdürüme. Ege bilim dediğin şey böyle bir şey. Yani bu... E, i̇şte ona üzülüyoruz. Baş, başka bir <gülüyor> şeye benzemez. Moralim bozuluyor. <gülüyor> böyle bir başka bir enerji sektörü falan filan gibi böyle hemen sonuç verecek hemen paraları alacak falan filan meyve dediğin şeyi para olarak düşünüyorum ben e, ülkemizde. Valla para yani veya öyle, mevkii de olabilir tamam işte yani. Ya da mevki böyle bir şey verecek bir şey değil. Sen bir şey başlatırsa 30 süre sonra çıkar onun sonucu. Mesela şimdi burada bir indi işte bu kondu 67P'ye. O takılacak. Ne kadar takılacak bilmiyorum. Çapasını falan sağlam atarsa şimdi öyle bir şey var. Tam dengede değil şu anda. Çapalarını evet, atamadı. Öyle bir şey de var. Aha, ee... Niye çalışmadı o çapalar bilmiyoruz. Ha, yani belki de şey olacak hani in, inemeyecek falan diye bir korkumuz vardı. Dün bütün insanoğlu olarak ee, yani böyle bir heyecanımız vardı. Hele ben saat yani o inme saatine yaklaştıkça bir heyecanlandım bir heyecanlandım bıraktım Türkiye'den biri var mı yok bizim ne katkımız var bunları sorgulamayı bıraktım bir bir şey geldi bana ya inemezse bu adamlar çok üzülceğim Canlı yayını televizyon da vermedi galiba değil mi bizim Türkiye'deki bizim... televizyonlardan aha vermediler biliyorum ben benim televizyonu izleme şansım olmadı dün de ha o saatlerde ben şimdi bilgisayarda açtım canlı yayını ondan sonra da bizim evde o saatler tabii ki e, Baby TV falan efendim. Ben çok sayıdığınızda saatten şişimdi. tabii onlar açıldı. Bir taraftan içim içim iniyor sonra bilgisayardan bir anda bir de bilgisayar başındaki adamlara bakmaktan da sıkıldım. Sonra bilgisayardan yep diye ses gelince ben bir rahatladım oldu oldu artık falan diyerek biraz daha döndüm bilgisayarın başına. Ee, Valla çok güzel 500 milyon kilometre ötesine adım atmak çok güzel. Bir böyle dün şey çok vardı. Çok şık hareket yani. Bir, hakikaten bu projeden eee son dönemde haberimiz olmasına rağmen çok etkilenenler vardı. Twitter'da ve şeyde. Değil mi? Onu fark ettim. Bir de böyle çok sallamayanlar çok aman ne oluyor yani oraya gönderdiğimiz zaman ne oldu yani şimdi buraya bir şey gönderdik. Kuş kondurdum de, kondurdum Bize ne faydası diyenler var falan var. diyenler vardı. Aslında işte şey kondu, kondu kondurduk. Yani biraz da bir şey ya hemen bir şey olunca böyle bir büyük bir başarı olduğu için yani çok uzağında olan insanlar böyle bir ne olacak canım çok kolay bir şey yani bu falan demesi daha mı kolay oluyor bilmiyorum. Dün onu fark ettim ben. Yani onun içine girip o e, olayın tam olarak içine girip etkilenmek daha kolay geliyor bana da etkilenmeyenlerin de böyle bir motivasyonu. Ama, Ama etkilenmeyenler... ne olacak canım yani hiçbir... çünkü zaten hiçbir şey de yok ki o, onu söyleyen adam. Yani çok böyle... üst bir seviyede dünyaya baktıkları için onları, yani onları etkilemek kolay değil. Şey diye anlatıyor. yani o Yıldız'ın sonuçta öncesini belirliyorsun. Roketi veriyorsun abi. Tak diye gidiyor. Ondan sonra üstüne indiriyorsun yani. Telsizle de mesajları gönderiyor. Ne var yani bunda diyen adamlar var. Var evet. O ee, da Onları etkilemek kolay değil. Ee, i̇şte zaten herhalde şey ya. Başarı dediğin şeyin e, en pis tarafı o. Esas başarı onları ko etkilemek işte. Ko hayır, hayır kolay görünüyor. Biri yaptığı zaman bir şeyi kolay görünüyor yapıldığı için. Herhalde ondan da e, böyle bir şey atmak ne atmak denir? Çamur atmak ya da kolay göstermek daha kolay bir şey. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo'nun uzaydı Palatute ile Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.47 oldu saatimiz Perşembe sabahında. Oktay haber var mı Rosetta'dan? Rosetta'dan haber yok. Ee, Sen çünkü Twitter'dan yok. takip ediyorsun. Tabii takip Dün ediyorum. Dün akşam gördüm ben Twitter'da senin tanıdığım bunlar takip ediyor diye. Bir Aa, öyle mi geliyor mu sana yani Senin resmin çıktı orada. Hadi Aa, ya. Falan Oktaylar'da çıktı buraya falan dedim. Mert Twitter'dan takip et. Bana edemiş. da bir teklif geldi. E, takip edersin <gülüyor> geldi. Ben oraya geleyim falan dedim. Yok Süslü takip edin yeterdi. Takip ediyorum tabii canım. Yani e, pek çok soruya da cevap buluyorsun ya o şeyden. Takip edince. O kapşonlu adam şu anda bir fotoğraflara bakıyorum da Hı -hı. esas o kapşonlu şey var ya üzerine hafif rahat bir şey giymiş esas evet, şeyin, evet. projenin başındaki adam o. Alman mıymış o? Bütün bilgisayarlı Bu Almanya'nın projesi mi? Almanya'nın başını çektiği bir projeler. Yok işte uzay ajansının projesi ve Almanya e, galiba şey daha bir projeyi başlatan çünkü hemen 94'te başladığını düşünürsek işte duvar da yıkılmış. Ee, böyle ne yapabiliriz ne yapabiliriz diye Ama şimdi bu dövünüyor e bu arada Almanya biliyorsun N Niye? Keşke o projeye vereceğimiz parayla Frankfurt'un 3. havaalanını yapsaydık diye Deliriyorlar Şu anda deliriyorlar Sevgili dinleyiciler hiç canınızı sıkmayın Evet öyle bir e kıskançlık durumu da var Orası ayrı Çatlıyorlar yani Orası da ayrı Aman 28 biliyorsun. dakikada ulaşıyor görüntü onu biliyoruz ışık hızıyla geliyor görüntü ama daha doğrusu işte sinyaller, sinyaller değil mi? 28 dakika önceki halini görüyoruz ondan sonra görev ne zaman bitiyor Aralık 2015'te sona erecek Kuyruklu Yıldız'ın bu 67P'nin güneşe en yakın olduğu tarih bu Aralık 2015. Ben bu arada bu Kuyruklu Yıldız'ın küçük olduğunu öğrendikten sonra diyorum o kadar rahatladım ki bir senesi var bu alete. Şimdi kıpır kıpır kımır her tarafını dolaşır. Benim mesela şimdi Mars'a indirdiler ya araçları. Evet. Koca gezegen yani kim bilir neresine indi. Hani şeye dünyaya bir araç nereye ineceği belli değil. Düştü mesela okyanusun ortasına gezegen tamamen su diye şey yapalım Bunun her tarafını görme şansı var. Mesela şeyi düşünüyorum. Böyle bir ovaya düşse bir tane uzaylıların aracı Evet. dünyayı incelemek için. Tamam. O arada yaşayanlar da mesela bunun arkasına geçse bu yavaş yavaş dönerken hep onun etrafında dönseler hiç canlı izi görmese ara ara tekmelerseler bunu falan da ama bu şeyde her tarafı dolaşma şansı var gözden kaçırılacak bir durum yok yani bir senelik o zamanda güzel güzel tıkatır, rahat kırık, rahat 2 tur 3 tur atar yani benim ee, file eden tek bir beklenti var lütfen dikkat etsin kendine çünkü bu kuyruk, kuyruklu yıldızdır zaman Tabii zaman doğru. güneşe yaklaşır bir şey olur gerçi şu anda şeyde gerçi ee... biliyorlardı canım adamlar 500 km 500 milyon km ötedeki kuyruklu yıldızı araç gönderirken ne zaman güneşe yaklaşacağını belki hatta şeydir yani He. 2015 aralığında zaten artık bu aletin yanma zamanı geldi falan diyerek şey yapmışlardır plan yapmışlardır yani şu anda rahatız çünkü Mars'ta jüpiter arasında bir yerlerde Ha, o yüzden benim şeyim şu anda gergin Burç'um Tabii sen evet. Çünkü 67P biraz 67P Mars'ın yörüngesi arasına girdi. Jüpiter'in yörüngesine girdi neredeyse. Ondan bir şey var sende. Ee, tespit edemediğin, belirleyemediğin bir, bir gerginlik var değil mi? Var var bu aralar. Beraber. Aralık 2015'te de e, şey olacak. Kuyruklu yıldız e, 67P Güneş'e Güneşe yaklaştığı için buzları eriyor. Ve ne oluyor ondan sonra? Kuyruğu oluyor buhardan. Hı. Hmm. Buhardan kuyruğu olunca e, ondan sonra esas işte o zaman başlıyor. Yani sonlara doğru e, şey olacak. Çünkü daha e, çok o, bilgi gelecek öyle. Evet mi? o buhar buhar şeylerine dalacakmış. E, kondumuz. Kondumuz Konumuz buhar. Oradan daha çok şey bulunacağını e, tahmin ediyor bilim insanıdır. Buzu kemirmektense doğrudan buhara mı ince? Hava bakarım abi falan demiş. Zaten işte Vallahi cahillik gibi olmasın da ben de dün Kuyruklu yıldızın fotoğraflarına bakınca daş gibi bir şeydi yani yani bir kuyruk tipi bir şey böyle bir demek ki donuk hali olduğu için mi öyle o tabi biraz yani şey olabilir bana e... biraz yavan geldi yani biraz da sen onu hareketli hali görünce kuyruklu yıldız olduğunu ha, şey bu sen şimdi ihtimalle. yani fotoğrafın böyle bir üzerinden çekilmiş bir fotoğraf ya da işte ne bileyim i̇şte yakın şeyden bir galiba Rosetta'dan çekilmiş fotoğraflar. Hakikaten ya da koca bir daş ha, gibi bir şey. Hareket, hareket halindeki pozisyonunu göremiyorsun ya fotoğrafta. Ha yani öyle, olabilir doğru. Öyle bir e, şey de var. Uçak Ama gibi düşün. Yok. Buhar buharla ilgiliymiş demek ki o. Biraz o da kuyruk buharla gelir. Evet, o da e, şey olabilir. Ondan sonra bakayım hmm, başka ne var? Ha enerjisi nasıl oldu peki bunun? Ha, nasıl bu kadar 10 senedir yani nasıl enerji şey olmadan diye sorular var. Saçma bulanlar var Mıknatıs ya. Mıknatısla mı Oktay? <gülüyor> Mıknatıs yani bir diğer ifadeyle e, pil. Güneş pili. Güneş pilleriyle. Oradan devamlı. Tabii devamlı oradan. Şarj. E, Charz... Şarj oluyor zaten var. 31 aydır. Zaten hiç iletişim yokmuş bu şeyle. Konduyla. Yani enerji tasarrufu sağlamak için 31 aydır hiçbir haber almamaya biz razıyız senden. Sen yeter ki sağ salim yoluna devam et demiş. Pardon sağlayayım. da o dün gördüğümüz kapşonlu adam. Evet. 3 sene neredeyse. Maaşı tıkır, tıkır, tıkır, tıkır Maaşını aldı. Tabii ne oldu Rosetta. Rosetta gidiyor abi. Emin misiniz gittiler? Hiç şey yapmayalım. Enerjisini şey yapmayalım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu e, kapşonlu adam buzdağının görülen kısmı. Tabi orada ne adamlar vardı onun Şampanyalar gibi, lak, lak, lak lak patladı Onun gibi bir sürü e, şey var Adam var bu 31 ay boyunca Hiçbir cümle iletişim kurulmamasına rağmen e, Paralarını takır takır bir, bir ay tek bir ay çift Bir ay tek bir ay çift alınıyor oluyor, evet, yani. Koy koca çalışan var ya Çit maaş giriyor çit maaş, çit maaş dediğimiz yanlış anlaşılmasın iki değil bazı aylar dört, dört oluyor Sevgili <gülüyor> 31 ay boyunca hiç iletişim kurulmadığı için Enerji tasarrufu da sağlanmış Rosetta, e, da e, Sadece güneş enerjisi panellerini kullanıyor e, Ve bu teknolojiyle e, Bir de şey yapmış ya Yolculuğunu sona Hem her dünyadan, her dünyadan hem Mars'tan mı bu şey yapmıştı Dönme yörüngesine girip Hızlanma falan filan evet, Dünya Mars'tan yörüngesi de bir Mars'tan, bir Mars'tan da şey yaptı İvmelenme hareketi Mars'tan da oldu Orada da evet bir enerji şeyi var Oradan da o enerji. Oradan da o da bir o da op cebimize kar, kar kalıyor. <gülüyor> böyle konuşan bilim insanı var mıdır acaba ya? Yani, oradan da o da cebimize kalır abi. Böyle konuşmadıkları için büyük projeler yapıyorlar gibi geliyor bana. Oradan da sevederiz. Yani oradan da enerji sevederiz. Sen yani, bu daha yani, nispeten iyi konuşan. Tabi enerjiyi daha verimli kullanmak için konuşuyorlardı da. Mesela bunu şuradan döndürelim de iki senedan maşalanın diğer adam yoktur herhalde. Bu arada Avrupa biraz Amerika'nın önüne mi geçti bu işlerde? Evet öyle bir durum oldu. Ee, yani ya. bir sorun var bir şey var. İkisi de çok daha büyük projeler. Hala efendim biz de hemen nasıl havasına girdiysek güçlünün yanına gidip. Hala onlar efendim Mars yüzeyinde taş toparlasın. Öyle bir durumda var evet. Ama şimdi bir şey gelir. Bir atak gelir NASA'dan. Gelir mi acaba? Gerçi onlar haberleşiyordur herhalde değil mi ya? Aralarında bir şey rekabet olsa da bir bilgi akışı vardır herhalde. Vardı tabii canım şey gibi kokmuştur size de diye orada cazır cazır mangal yaparken 3 tane köfte götürme gibi şey yapıyorlardır, nispet yapıyorlardır. Ya da bir tebrik mebrik bir şey gelmiştir herhalde değil mi? E, Fax mesela benim düşündüğüm Fax. Yine o da anlayamadığım bir teknoloji benim hala. E, Fax çekilmiştir herhalde. Çekildi tabii. Yani burada çok şey var. Bilim dünyası Rekabeti hiçbir şeye benzemez yani. Biz en çok şeyi rekabetini biliyoruz. Sanatçıların birbirlerine laf sokmasını biliyoruz. Sen NASA ile Avrupa Uzay Ajansı kimlerine tripler atlıyorlar da birbirlerine. Ya işte kuyruklu yıldızı da e, insanoğlu e, bir şey indirdi. Bir kondu indirdi. İlk defa bizim bildiğimiz kuyruklu yıldız deyince aklımıza gelen Halley'imiz var, Halley vardı. Halley'imiz vardı. aman efendim dünyaya çarpacak mı, edecek mi falan filan diye şu anda 67P diye bir şeyimiz var. Biraz yani isim konusunda gerçi iki bilim insanının da ismi var. Onu telaffuz edemeyeceğim şimdi ama iki şey bulmuş ya bunu. Hmm, i̇ki bilim insanı gözlemci mi? Evet, ha. iki gözlemci bulmuş. Daha doğrusu fark etmişler ilk şeyi. Ee, onun da şeyi var ama onların isimleri de geçiyor Kuyruklu Yıldız'ın ismini ama kısaca 67P deniyor yani adres verirken 67P dersen ulaşır yerine Ama 67P'de biraz bu kadar Büyük projede ne kadar güzel isim koymuşlar Şeye Mekiye'ye falan Mekik mi denir ona artık Nasıl? Rosetta Mekik mi? Değil Rosetta mı? Araç Diyelim şey diyelim Rosetta uzay aracı Evet ötekisinde denen kondu, kondu, kondu da değil ya Şey kadar bizim mutfaktaki bulaşık makinesi kadar bir şeymiş yani öyle bir ne bileyim, yine bayağı teknolojik bir şeyden örnek verdin iyi oldu var, Daş, böyle bir badden görkem... önündeki daştan örnek verebilirdin yani görkemli bir şey kondursalardı oraya nasıl bir şey mesela ne ne tip bir şey saatin görüntüsü o, yok bir, bir şeysi yok, şey yok ya hayır şimdi şöyle bir ihtimal var oktay yani yarın öbür gün bu kuyruklu yıldız bu yani nereye gideceği belli olmaz fıt diye yörüngeden çıkar milyonlarca yıl gider başka bir gezegende takdir eder oraya biz Bulaşık makinesi mi indirmek isteriz? Yoksa görkenli yoksa bir mi? Yoksa görkenli havalı bir şey mi? Mesela ne bileyim daha böyle bir havalı bir spor araba görünümünde bir şey. Ya bu arada bak, sen bunu sorunca aklıma şey geldi. Şimdi insanoğlu olarak biz ilk dünya dışı varlık hareketimizi yaptık değil mi? Daha doğrusu dünya dışı denmez de ne denir? Yok Mars'a da yaptığımız da sayılır. O sayılır mı? Aya yaptığımız da sayılır canım. Orada da bırakıyoruz bir dolu alet. Yani onlar biraz daha... Yani ay dediğin şey dünyadan bağımsız değil. Değil tabii canım. Sonuçta, Sonuçta kendi de uydumumuz. uydu. Yani de uydumuz. Yani süpersiz aya çıkılma. E, ayı küçümsediğimizden değil. Ay bizim. <gülüyor> ay bizimdir efendim yani. Gözümüzün önünde en azından. Bilmiyorum. Ben güneş sisteminin dışına çıkıldığı e, şeyi de çok, i̇şte çok merak ediyorum. onu görürüz herhalde ya. Zor. Niye canım yani bilmiyorum belki de temel Gerçekten... bir yerlerde atılmıştır onun da farkında olmuyor olabilir Roketi yollamışlardır belki de. olabilir. Saatin gidiyordu. Be, 30 senedir gidiyordu <gülüyor> diye böyle bir adam çıkıp açıklama yapabilir yani yakında. Ama o güneş sisteminin dışına bir şey göndermek de sırf gıcıklığına göndermek gibi oluyor. Daha böyle Ve veri alamadıktan sonra bir şey alamadıktan sonra sırf dünya dışı canlılara nispet olsun diye ben yine ee, sonuçta kısıtlı mühendislik bilgimle Hatta olmayan mühendislik bilgimle şöyle bir tahminim olabilir. Yani güneş sistemine gönderdim, dışına gönderdim. Hı hı. Oradan güneş sistemine kuracağın aynalar vasıtasıyla ha bir sinyalleri bu tarafa doğru berisin beriye gönderme teknolojisinin kurulabileceğini düşünüyorum. Yani Sim Çünkü 500. zaten bu yapıldı, bunun minik bir örneği yapıldı işte. Oradan onun yörüngesinden ivmelendi, buradan bunun yörüngesinden ivmelendi. 2-3 aşamada, 2-3 zıplamayla... ...dört hatta, iki üçte de değil... ...dört zıplamayla buraya varıldı işte... Jüpiter'e doğru gidildi. Ee, biraz, biraz daha nispet olsun diye yapılır valla. Doğru zamanı ayarlamak önemli. Sen peki... buyurun Rosetta diye bir projemiz var... ...on sene daha şey... ...hep palavra değil mi bu... ...hypersleep dedikleri... ...on yıllık uzay yolculuğu... ...sırasında habire... ...telefonda... ...tuğda at, mı diye... ...yatıyorsun ya uykuya. <gülüyor> evet... Onlar da palavra olduğuna göre Şey Sana deselerdi Oktay ve böyle böyle Tabii çok riskli bir proje olduğu için İnsanını yapmayı düşünmüyoruz Ama yine de böyle bir imkanınız var Biner misiniz araca Dese biner miydin hmm, Ben binerdim herhalde ya Bir de 10 sene önceki halini düşün yani O zaman binerdim 2000, Kaç oluyor 2005 mi 2004. 2004 2004'te yok ben askere gideceğim ya o zaman Evet ben de evleniyorum yani ben Soru bakmayın de ben Haziran'da evleneceğim derdim. Hayır askerlikten şey oluyor musun yani? Sonra döndükten sonra şey olmasın? Başıma dert olmasın? 10 sene ha, şey Sen orada uzayda indin hop seni alıyor. Evet. <gülüyor> Bak bakaya, <gülüyor> bakaya görünüyorsunuz efendim. Diye. Ondan sonra bir de cezası var var, yani abi, var doğru. Ya onu ben tecrit ettirdikten sonra giderdim ama gitmenin yollarını düşünürdüm yani. Ben Mars konusunda yani buradan bir dolu kez açık çek verdim ama herhalde doğru kanallara ulaşılmadı. Yani insanla yapın şu projeyi ben gitmeye hazırım diyor. Bir kere o galiba şey Ege yani e, seni kırmak istemem ben de içimdeki ümidi kırmak istemem ama şöyle bir şey var. Ülke olarak eğer e, o uzay ajansına şey yapamıyorsan e, bu Avrupa uzay ajansında değilsen gidemiyorsun. Avrupa uzay ajansına aslında zor değil değil mi? Yani sen ben niye yollamayız da biz ülke olarak işte Söylediğim gibi 3 aşamalı bir şey. Bir, bir, biraz bir para veriyorsun giriyorsun. Ondan sonra da bu çalışmaların içinde olacak şekilde e, bilim insanlarıyla beraber ortak çalışmalar yürütüyorsun ki Türkiye'de pek çok da bilim insanı olduğunu biliyoruz. Tabii canım. Yani zehir günü, bunu yapabilecek. Yani? Tabii yani. Ve hali hazırda da yapan belki. E, pek çok bilim insanı var yani. Orta. Ortama bağlı. Telefonu Diyorsun yani var. sonuçta adamın olacak orada. E tabi adamın olursa daha işte şey olur. Orada yani zamanında 2-3 tane Türk bilim insanı olsaydı şey yapardım. Şimdi çok daha farklı olurdu. Ankara'dan bir genç arkadaşımız var onu isterseniz şey yapalım diye. Ben bir de yavaş gidiyorum ya arabayı yavaş kullanıyorum. Evet hiç rahatsız olmam diyorsun. Hiç rahatsız olmazdım. Bak 3,5 kilometre saatte 3,5 kilometre hızla gidiyormuş. Tam sen... bana göre yavaş yavaş yani. Peki sana bir... Sigaranı yak yıldızları ışıklar abi çok tatlı falan. Sana bir uzay yolculuğu teklif edilse. Hı <gülüyor> hı. Ee... Ve senin tercihine sunulsa, soracağım şey. Hangisini tercih edersin? Tek başına mı gitmek istersin? Yoksa yanında bir kişi veya iki kişi, üç kişi değil yalnız. Yani ya iki kişi gideceksiniz, ya üç kişi. Biz çocuklarla gideriz. Ya nasıl çocuklar? Sen şimdi Sen idemle atlarsın, gidersin. Ama biz ne yapacağız çocukları? Yok öyle akrabalık ilişkisi olan biriyle gitme şansın yok abi nası projeden bir adam tabi projeden yani esin zaman... gibi konuya hakim dolanımı yüksek biri konacak yanına ya da birileri ama tabi istemeyede bilirsin onu senin tercihin'e bırakıyorlar niyeyse hangisi ee, tercih edersin valla tanımadığım... bak yalnız dikkat et 10 sene 10 sene sürecek bu yolculuk tamam tanımadığım etmediğim adamı istemem ben valla 10 sene çekilmez ya tek başına giderim diyorsun hı hı tek başına gideceğim çünkü işte... yarı yolda inme diye bir durum da yok ha, ya benim ya onun inmesi falan gibi ihtimal var mı yok yalnız işte yok öyle bir durum yok tabi de şimdi ee, mesela bizi düşün abi ilk üçümüzü, başına gidersen de sıkılmaz mısın ya biz 15 senedir program yapıyoruz tamam, gibi düşün tamam ee, bu 15 senedir programı neden yapıyoruz birbirimizi sevdik katlandık diye ama mesela bizi böyle hiç tanımayan adamlar olarak koysalar şöyle A stüdyosu B stüdyosu uzayda gidiyoruz ve ikinci programdan sonra bir tiksinti başladı gibi düşün ne yapacaksın yani? Ben gidiyorum diye nereye gideceksin? Ee, şeye giderim abi tuvalete giderim. Hani olduğu, gibi, ya, olduğu yerde artık gidebildiğin yere kadar uzaklaşacaksın. Mesela koysalardı Ölündük bir için. stüdyo. Tatlı tatlı oradan yayınımızı yapsak uzayın derinliklerine gidip. Bak, Doğru. Yani mesela şey diye bir laf vardır ya askerlikle ilgili. Aynı devre olsun aynı komutanlar olsun iki sene daha askerlik yaparım gibi bir laf. Hı. Yani güzel bir ortamda ben uzay yolculuğuna şey yapmam yer. Yani. Yanında biri sevdiğim adamlar böyle şey güzel evet. ortam. Sen kendi seçeceğin adamlarla gitmeye hazırım. Ama iki hazırım. kişi değil en az üç kişi ben. Evet 2 Zaman içinde öğrendiğimiz şey evet, üç kişi. kişi en güzel gerginlikleri ortadan kaldırıyor. Evet, yani birinin dedikodusunu yaparsın. Evet, o sonra dedikodusunu yaptığında gidersin diğerininkini yaparsın. Böyle bir gruplaşma olur. O konuda şey olur. tecrübelendik canım. O konuda tecrübelendik. Ee, yani ben galiba yalnız başına gitmek çok sıkıcı olur ya. Yani şey diye bir imkan verirse ee, ya tek başına gideceksiniz ya birilerini biz sizin yanınıza koyacağız falan diye birilerini koyun ya falan derim herhalde. Çünkü ben çok, demem vallahi. Abi hiç. çok sıkıcı ya. 10 sene tek başına bir şeyin abi içinde adam, tanımıyorsun, etmiyorsun. Kapsül, kapsülde buz. Bu üst raf benim olacak. Alt raf kimse kimse karışmayacak ve bulaşığın sırası olacak falan. Bunu diye. sen mi konuşuyorsun o adam mı? O adam konuşuyor. Ay, abi, çok sıkıcıymış şimdi... evet o adam o zaman öyle konuşuyor. Ya kardeş uzayın boşluğundayız. Bı bırak ya sen fasulye var, ben de tavuk var. Paylaşalım yiyelim. Öyle konuşan adam diye düşünme ya sen. Yani düzgün bir adam akıllı bir adam gibi düşün sen öyle. ne Burası benim olacak şurası senin olacak falan diye böyle şey gibi. Bana gıcık olur gibi geliyor o adam. Kesin yani normal o bir adam koysan ben kendim de gıcıklaşırım da o da gıcıklaşır büyük ihtimalle. E tabii sonuç olarak... Bir de anı, anı yok yani. Şimdi mesela 30 yaşında iki adam bindi. İşte 30 yıllık anınla biniyorsun. 30 yıllık anı. Son 10 yıl boyunca yeni bir olay yok. Geçen sen uyurken oradan şey geçti fış diye kuyruklu yıldız geçti. Hmm. Gördüm ben onu gördüm öbür taraftan gördüm. İşte 30 yıllık anını döndürüp döndürüp anlatacağım. Ya böyle çok hoş sohbet bir adam bindirecekler. Mesut Yer gibi. <gülüyor> Mesut Yer'le binerim mesela. <gülüyor> gitmez abi Mesut hoş sohbet. Soralım yani. dinleyicilerimiz o zaman. Ee, yani böyle bir, evet. böyle bir imkanınız olsa kimle giderdiniz? Nereye giderdiniz? Onu da şey yapalım. Nereye gider? Uzayda mı değil mi? Tabii canım. Güneş sisteminin içinde mi yoksa posta kodu verecek olsan güneş sisteminden bir posta kodu mu verirsin? Valla güneş sistemi dışından mı? Bana en enteresan gezegen Satürn geliyor mesela ben onunla gitmek isterim. Halkalı falan ya böyle. Ben de ben de Plüton'a gitmek isterim. A işte o mesela en büyük az riskli. En büyük risk. Hakikaten 10 yıl önce roketledin Plüton'a doğru. Arada karar çıktı Plüton gezegen değil. Hoppa! ne o milletin ne dediğine göre gitmiyorum ki ben. Ben Plüton'u merak ediyorum. Yani hem de giderken de ben o yani varacağım yerden ziyade geçerkenki şeyden zevk alacağım. Yani vallahi sen Plüton'a gitsen arada Pluton... yani gezegenlikten çıksa manşet. E çıksın abi. <gülüyor> gitti abi. Dün gitti yer gezegen değil. Kaç kaçlıktan ediyorsun bu telefonunu de biliyorsun. Gezege döndü. Gezegenliğe döndü. Gezegenliğe döndü tabii, Yani sonuççular. Hiç olarak... belli değil o yüzden sevgili Kolay mı? Yani. İçiniz Din rahat olsun. Dinleyicilerimize soralım hadi bu saatte bir toparlayalım onu soralım. Kiminle gitmek isterdiniz diye. Telefonumuz 210 30 30 sevgili dinleyiciler 30 da bir biraz bir ara vermemiz lazım. Yeni saate başlamışız. Haberimiz yok dünyadan. Ondan sonra konuşalım bakalım uzay yolculuğunda binlerce yıllık yolculuğunuzda yanınızda kimi istersiniz diye soruyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar güzel ayarlayamadık sevgili dinleyiciler. Uzunca bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Hepinize bir kez daha günaydın. Perşembe sabahından Oktay Bey. Sorumuzu sorduk. Cevaplar geldi galiba. Geldi evet. Ee, şöyle sormuştuk. Tam Yıllarca ben... sürecek bir uzay macerasına gitseniz Mekit'te kimleri istersiniz diye mi sordum? Yani bir uzay yolculuğuna çıkacak olsanız ee, kimlen çıkmak istersiniz diye e, sormuştuk. Tek başına mı gitmek istersiniz yoksa biriyle mi gitmek istersiniz diye. E, Beyza annem demiş ki uzayda halkla ilişkiler için Haktan Akdoğan'ı isterim yanıma demiş. Bak çok mantık, yani, bana mantıklı geldi. Bana da şöyle geliyor Haktan. Ha böyle miymiş ya? Ben böyle bilmiyordum. Onların bize şey yapması lazımdı. Bunlar bir şey yapması lazım. Haktan Akdoğan ben öyle şaşıracağını zannetmiyorum ya. Çünkü Kumburgaz görüntülerini izledim. <gülüyor> Orada, oradaki kumur görüntülerinde de çok normal. Yani pek bir şey şaşırtacağını zannetmiyorum uzayla ilgili. Günaydın efendim. Günaydınlar merhaba. Merhaba, merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi Bu de siz ederiz. gidip dönmüş gibi konuşuyorsunuz zaten. Çok çok daevetsize edecek bir şey yok gibi. Hadi sandık ya. Ne yapmayacaksınız <gülüyor> sandınız? Hiç gelmeyeceksiniz sandım bir anda. Yarım saattir program. <gülüyor> Gelmeyeceğiz zannedip siz tekrar mı uyudunuz? Evet bir şey kestirdim ya on dakika baktım <gülüyor> hala yoksunuz. Sonra nasıl duydunuz da mı kalktınız bize? Tekrar ha. evet şu an bir şarkı vardı dedim. Sonunda girmezlerse hiç gelmeyecekler uyurum. Yok baktım yok gibi. gelmez olur muyuz Yılım Hanım ya? Hadi kalkın artık 9.31 saat. Zaten sizin bu programı <gülüyor> çayı arasını falan uzatınca böyle bu şey şarkılarınız var. Hani koyduğunuz böyle gaz şarkılar. Eğer onlar çalıyorsa kesin diyorum. Oyalanıyorlar, o yüzden geri yatıyorum. Oyalanıyorlar. <gülüyor> evet. şey, bizim editorial toplantımız yalnız. Oyalanma, Hayır, diye... Oyalanma dediğim Tabii programı geliştirme, kalkınma, büyümeye yönelik. <gülüyor> <gülüyor> Oya... Oyalanma diye bir şey vardır yayıncılıkta İrem Hanım. Ee, İrem Hanım konumuzu duydunuz mu yoksa ayelme al mı hatırlıyorsunuz? Tam uyur, uyuruyor Hı. Duydum, duydum. Buyurun uzay, o zaman. Uzay yolculuğunda yanınıza ne alırdınız? Şey. Tam öyle değil ama yani evet yanınıza kime alırdınız? Yani kimle, evet. kimle giderdiniz? Ya ben insanlardan ziyade şey bir paket sakız ya. Ağzı eğlencesi bak. olsun diye mi? Ya ben sigarayı bıraktığımdan beri her gün mutlaka sakız çiğniyorum. Böyle oyalanmak için yani hı hı. sigaranın yokluğunda. Bir paket sakızı mutlaka alırdım. insan sesi falan hiç kimseye orada şimdi konuşacak. Burada neredeyiz? Ne yapalım falan o beni tedirgin edecek. Sakız olsun. Ben kendim bir şekilde yolumu bulurum. Sakızla ben giderim diyorsunuz. 20 senede ben olsa 50 senede. <gülüyor> bir paketi canım, peki benim. idareli bir şekilde çiğneyebilecek misiniz? 10 sene diye düşünürsek. Artık alırız canım. 20-30 paket. A ha. Bol paket. Tabii. Ya, gerçi düşününce uzay masrafları yanında İrem Hanım'ın iki tane sakızına da laf edecek adama tabii benim de bir şey çift lafım olur yani. yani. Peki tabii. çok teşekkürler. Teşekkür Ciklet diye ekledik. Bazen en iyi dost ciklettir dedi İrem Hanım. <gülüyor> Ve neyse diyerek de yüzümüze kapatmayalım. <gülüyor> Yüzünü yıkamaya gitti herhalde. Ay, ondan sonra başka bakayım. Ee, Dünya Kremenova Hanım demiş ki, beni burada görmesi için dünyada güçlü olan herhangi biriyle giderdim. Zor zamanında yanında olacağım, seni unutmayacağım diye de yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Burcu Hanım tek başına çok sıkıcı olur. Sevdiklerimi de götüremem. Ee, dönmemek de var çünkü demiş. Bu da diyorum, konuşur konuşur konuşur eğleniriz demiş. Valla Woody Allen'ın da pis adam olduğu ile ilgili haberler geliyor. Hiç uzay mekaninde beraber olmak isteyeceğin tarzda bir adam değil. Ben onu Woody Allen'ı gene şey diye çevirelim. Ne derler orada laf çok. Uzayda laf çok diye. Mesut Yerler çok güzel soru. <gülüyor> <gülüyor> Neydi dinleyicimizin ismi? Ee, Burcu Hanım. Burcu Hanım. Aa, ne güzel olur. Burcu bu Bude gideceğini zannederken karşılanmıştı. Efendim bütçede bir değişiklik oldu. Ben geldim. <gülüyor> diye. <gülüyor> El Cordobes de demiş ki e Top Gear ekibiyle gitmek isterdim. Sizden iyi olmasın. Çok matrak adamlar. Vedat Milor'da gelse fena olmaz. 5 kişi yürür gideriz demiş. Bak ekip kurmuş. Ekip kurmuş da Vedat Milor'da biraz şey olabilir ya. Onun açlık ya halini bilmiyoruz çünkü Mars'ın yüzeyine indin Ondan sonra yerden toprak <gülüyor> Azot eksikliği var Diye dolaşırsa Bir de tap Gear'da da şey var Onlar basarlar Bir de Top yani ben, bir de araçlardan süreceğim. daha havalı bir araçla gitmiyor musun ya Ben o... süreceğim Ben süreceğim kavgası olur orada yani Ama tabi muhabbetleri iyi Yani o öyle demiş dinleyicimiz ondan Ben muhabbetlerinin sonra... de çok iyi olmayacağını Düşünüyorum ya Ferrari'ye bindi çok iyi kaçıyordu ha kaçan arabalardan bahsedecekse o da bir yerden sonra sıkıcı olmaz Tap, mı tapki rekimi mi Hı -hı. Yine bir araba dışında konuşursam şey olabilir ya ee, güzel sohbetleri olabilir yani yok eğlenceliler onlar canım ben yalnız gitmeyi şu anda netleştirdim galiba hem de çok fantastik bir şey yapacağım Hı. yanıma da hiç dünyadayken sevmediğim şeyleri yoklukta belki severim herkesin sevdiği benim sevmediğim mesela kapuska He, sırf kapuskayla gideceğim ilk gün aman pis pis falan dersin de Sonra bir bakarsın uzaydan döndüğünde Kapuska hastası bir adamsın Torba Veya mı? patatesli börek onu da hiç sevmem mesela Ama insan olmayınca yersin Sen torbaya mı koymayı düşünüyorsun Ben anlamadım şeyini ben, Çiğden mi götüreceksin yani Dersen heybesine <gülüyor> <gülüyor> gideceğim İçine koyacağım işte Ay, Çok güzel. Sefer tasları yine, uzay sefer tasları Dosya götürecek bizim Dosya götüreceğim tabi Oktay benim uzaya gideceğim zaman sen bunu da sadece senden isteyebilirim. Çünkü en iyi yapacağını biliyorum. Herkesten bir şey isterim de senden isteyeceğim belli. ne abi? Ben gitmeden 10 e, yıllık mı bir süre de koyalım yani kaç yıllık bir uzay projesine 10 sene olsun. 10 sene. sene. Git gelme 10 sene yoksa gidiş 10 sene mı? Gidiş 10 sene canım. Dönüşte tamam. bir eğlenciyi de oradan gittiğin gezegenden bulacaksın yani. Tamam. E, bütün gazetelerin bulmacalarını bana toplar mısın? <gülüyor> bir hafta. <gülüyor> Onu şey yaparsın, nasıl kayınvalidini yapıyorsan bana da yaparsın artık. Toplarım tabii canım. Sonuçta Dağla. yani bütün... Sen bir haftalık bulmacamı istiyorsun. İşte bir haftalık hepsini toplasan bana 10 sene yeter herhalde. 10 sene boyunca bütün gazeteleri Hayır gazete. canım. Sen bir hafta ha, toplayacaksın bana. Tamam. Ben çünkü Geldikten bulmaca sevmediğimden 10 tamam. sene bana idare eder. Orta mesela su doku neymiş yani diye bir ben, ben yine başlayayım. sana bir sürpriz yapıp iki haftalık toplayacağım Oo, süper Yani çünkü bir hafta sen ona alışacaksın abi ondan sonra bittikten sonra silip silip tekrar aynı bulmacayı mı yapacaksın o da çok olabilir can sıkar, Ezbere. Can sıkar. Ee, dur bakayım ya çok şey var telefonumuz 210 30 30 sevgili dinleyiciler uzay yolculuğuna çıksanız 10 yıl ne istersiniz yanınıza daha da önemlisi kimi istersiniz diye soruyoruz Cevaplarınızı bekliyoruz. Biz ona göre projeyi yavaş yavaş şekillendireceğiz. Yanıma oraları bilen birini alırdım demiş. Pis bir his. O bilenlerin en rock'n'rollu da Neil deGrasse Tyson. O da astrofizikçi olan adam mıydı bu? Onu da ben öyle o kadar bilen adam istemem ya. İnsanlık tarihinin en önemli keşfine çıkıyorsun. Yanındaki Am adam abi şimdi burada şeydir kesin ama bu, diye bu adamın başka konularda da fikirleri var bildiğim yani. kadarıyla eğer bu adam benim kafamdaki adamsa yani böyle ilişkiler hakkında falan da çok böyle şeyleri var bir felsefik Anne, tarafı da var yani bu adamın o seni arayacaksan onu aramayacaksın falan süründüreceksin abi öyle mi? diyecek yani. <gülüyor> bir de benimle beraber şaşıracak birisi lazım vay vay vay falan diye böyle çok hakimse Kuzu gibi kalırsın yanına. Zeynep Hanım bir paket cips bir kavanoz çikolata bir de gerçekten zeki birini isterdim kafası çalışsın da oralarda ölmeyeyim diye demiş ama e, Zeynep Hanım işte yani buranın zekisiyle or, oranın orada iş yapar mı buranın zekisi onu tam tabii. bilemiyoruz yani. Ama tabii bu sizin tercihiniz sonuçta. Ama genel hayatta kalma ile ilgili şeyler varsa o zeki adam her ortamda yolunu bulur yani. Öyle açık göz bir adım anladığım kadarıyla zekiden astrofizikçi değil de. Tabii ölmeyecek yani kadar ortamı anlayacak. Ortama uyum sağlayacak. Gel şuradan dedi. gidelim ablam gel böyle diyecek falan filan şey yapacak. Cübbeli Ahmet Hoca gelen cevaplar arasında hı hı. Berkay Bey söylemiş. Ondan sonra yıldızların dilinden anlayan bir astrologla misal Rezan Kiraz'la gitmek lazım. O da güzel bak. Aslanım. Hanım ha biri astrofizikçiler yerine aha eşin bir Jüpiter'in etkisindeyiz falan diye açıklasa ne kadar güzel olur günaydın efendim günaydın kimle görüşüyoruz Yasemin ben Yasemin Hanım hiç daha önce uzay yolculuğuna çıkmadığınızı varsayıyoruz yok çıkmadım çıkmadınız İnşallah sevdiklerinizle en kısa zamanda peki kimi isterdiniz çıksanız böyle bir teklif gelse size tur eee <gülüyor> mu götürürüm ya İşinizde. Yani, yani biz evlendiğimiz seni işte birinci yılımızda anne baba olduğumuz için, Tek evet. baş başa kalma fırsatımız olmadı. Hmm. Herhalde. <gülüyor> o sorunu çözerdik orada Bir de ben çocuğu kimle çöken... bırakacaktınız peki? Ya onu düşünmüyorum. Zaten... <gülüyor> ya yani onu sormayın. Zaten planı oradan çok aynı. Yani. Evet. Onu düşünmeye başlarsak. Ee. Evet, çocuğu... Oğlunuz mu var? Kızınız mı var? Oğlum var. İsmiye Ge. Aa ne kadar doğru koymuşsunuz ismini. Çok Özelikten doğru te te Tebrik <gülüyor> ederiz. Ama ne işte ne uzay şey yolculuğu bir döneceksiniz bir de orada böyle bir şeyler olursa kara delikler falan filan siz döneceksiniz. Bıyıklı bir adam karşılayacak sizi. Merhaba falan filan e, diye. E kolay olur. Eğitim masrafları falan giderildiyse, bütün Maip ergenlik kullanımları çözüldüyse, sivilliyeleri sıkıldıysa bayıla bayıla gelir yani? Yalnız çocuğun ergenliğini uzayda atlatmak çok akıllıca bir şey ya. Yok bence de süper bir fikir. Sırf bunun için <gülüyor> proje için bence biraz daha şey yapabiliriz. Bu arada <gülüyor> ma madem ismini Ege koydunuz Ege'ye vereceksiniz. Ben Ege'nin... E Küçük Ege'ye de e, hakikaten e, çok iyi bakacağından eminim. Şey diye bir laf edeceğini de düşünüyorum zamanlar. Benim iki kızım vardı. Seninle birlikte. Bir <gülüyor> <De> oğlum. <gülüyor> iki kızım ve bir oğlum oldu diye. O lafı da eder. İçiniz rahat olsun Yasemin Hanım. Tamam. En uzak nereye gittiniz Yasemin Hanım? En uzun yaptığınız yolculuk neresi? Nereye en edin? uzun? E, yani gittim Tayland'a. Evet. Öbür tarafa doğru da Amerika'ya uzak herhalde. Sıkıldınız Ama... mı peki? Yolda sıkılan bir insan mısınız? Yok değilim. O zaman... Yani kafa, kafa, size. Ka, kafa dinlemek olduğu için böyle kitap okumak film izlemek aralarda 80 tane film izlemek falan beni hiçbir şekilde sıkmıyor peki eşiniz Abi, sizi bu kadar uzun bir yolculukta böyle her an dip dibe sizi sıkabilecek hareketleri var mı yok ya biz eşimle birbirine <gülüyor> hasretten Eşim. ağlamaya başladı ben. peki istiyorum. böyle eşimin e, bilgisayarı televizyonda bir şeyi, elinde uykusuz dergisi olmayacak ya. Böyle ben bir şeyler anlatırken gözler döne döne yavaş yavaş kaybolmayacak ya. Evet. <gülüyor> On zene beni dinleyecek. Ama gene, gene Mekik'te bilgisayar olur. Olur mu? Kaldır başını şu bilgisayardan dur bak şu gezegenine bir bakalım falan diye böyle anlar yaşayabilirsiniz. <gülüyor> takım. O zaman bir de biz beyinizle konuşacağız ilerleyen günlerde. <gülüyor> bakalım o da eğer istekliyse sizi gönderiyoruz. Belki şeyi soracak. Tamam. Ara ara uzay yürüyüşü imkanı var mı diye sorar. Tabii sorabilir. Onda da fikrini alacağız. Peki teşekkür e, ederiz. Yok, yok yok uzay, uzay yatışı tercih edenlerdir benim evet. için. Evet. <gülüyor> Varsa uzay yayması. Görüşmek <gülüyor> üzere efendim. Hoşçakalın. İyi günler sağ olun. Fatma Hanım demiş ki e, sevdiceğim e, Serhan'la giderdim kesin. Televizyonda götürebilirsek şahane olurdu demiş. Güzel Çok güzel olur. Bak var, tabii televizyonu şey yapıyoruz. Ki bence da o uzay mekinin içindeki teknolojik şeylerin yanında en basiti tane yani küçük LCD koyulur. Tabi ama bir de ne izleyeceksin? Oradan çeker mi televizyon dediğin şey? Uydulardan da baya uzaklaşıyorsun çünkü <gülüyor> tabi doğru. Yani öyle bir şey var. Hikmet e, Utku Bey e, Cumhurbaşkanı'na götürürüm demiş. Ne kadar güzel. Veda ediyor kendini. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Serkan Siz galiba şu anda atmosferdesiniz yoldasınız. Evet yoldayım. Ee... Hayırlı yolculuklar nereye? doğru gidiyorum iş Office. yerine doğru gidiyorum. Ofiste gene bir gezegenimizin güzel yerlerinden bir tanesi. Güneş evet. sistemimizin daha doğrusu. <gülüyor> gerçekten, gerçekten en düzeli yerlerinden bir tanesi. Ne iş yapıyorsunuz beyefendi? Ee, ben yazılım işiyle uğraşıyorum. Bilgisayarlar vesaire falan. Ee, o tarz işler. İyi, peki efendim. Kimle giderdiniz o zaman? Valla ben e, birisini söyleyeceğim ismini de vermeyeceğim ama hepiniz anlayacaksınız Onun kim olduğunu e, Şöyle bu yolculuk 10 sene sürecek ve Muhtemelen de geniş gildi dönüşü olmayacak olan Bir yolculuk olacağı için hı hı. O arkadaşlarla birlikte giderdim ben en azından burada kalanlar Bir güzel bir derin bir nefes alırlardı Valla pek yolculuk... çok isim canlandı aklımızda Art, Söylemeyin o o siz gücünü... hayalimize bırakın yine... Hayal gücünüze Bırak, yani. e, bırakın Yolunda sohbet ederdik bol bol A e, Anlamaya çalıştık Ama de, yani biz sizin de... de kendinizi feda etmenizi istemiyoruz Bu tip bir yolculukta insanları şeyler... kurtarmak için Böyle şey şeylerde fedakarlık var yani hakikaten. Yok fedakarlıktan öte enteresan da olabilir yani. De, i̇lginç bir sohbet de olabilir. Konuşacak şey var çünkü. Hı. Belki empati kurmaya falan da çalışırız. Neler oluyor neler bilmiş. Kavgacı bir ah, insan mısınızdır Tarkan Bey? Yani böyle hani ee, fiziksel olarak kavga, söylüyorum. Yani hiç kavgaya yok, girdiniz yok. mi mesela? Kavgaya <gülüyor> çocukken falan girmişimdir de pek hoşlandığım bir şey değil yani. Çok hı. uzun süredir e, ne bir e, tokat, ne bir yemişliğim, çok, ne bir sallamışlığım çok var. Çok sinirlendiğiniz yani. zaman ne yapıyorsunuz? Bağır, bağırma gibi bir şey mi? Evet. Ee, genelde, genelde insanların eğilimi, bağırma önünde benim de aynı şekilde. Çok Bambaşka bir insan olarak dönme şansınız da var. Evet. Bu arada. Bütün dünya bizi kıskanıyor <gülüyor> falan. <diye. gülüyor> evet. Ne yaptık ya biz yani evet, Eğer dö Dönersek çok daha farklı bir dönüş olabilir gerçekten. Ha, ben o dönüşün de pek olabileceğimiz. En azından bir 10 sene iliş 10 sene geç 20 sene rahat. Kontolar kuruldu bu işin içinde iş var. Biz her şeyi gördük. <gülüyor> Kusura bakmasın diye de dönme ihtimaliniz var. <gülüyor> Tarkan Bey, peki bir şey soracağım e, netleştirmek için kafamdaki e, isimlerden. E, Ankara mı çok rahatlayacak yoksa genel Türkiye mi çok rahatlayacak? Genel Türkiye bütün. An yani peki. Yani Çok yani teşekkür ederiz. Çok <gülüyor> <gülüyor> yani teşekkür ederiz. Teşekkür <gülüyor> ederiz <gülüyor> sağolun. Rica ederim görüşmek üzere. Christopher Nolan'la alırdım, ben... <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> Nolan alırdım demiş Irmak Hanım. Uzaydan fazlasıyla anlıyor. Uzaylı bile olabilir hatta demiş. Ben almayacağım adamlardan bir tanesi de Christopher oğlu. Çünkü... Abi Batman'i seyrettin mi? Ben çektim onu. Ee, Inception seyrettin mi? Ben çektim onu ha bileyim espirileri. esprileri mesela kahve bardağının içine sonradan çay koyuyor kahve sepçin oldu bu da <gülüyor> çok teşekkür ederim ben böyle bir hizmet mi versem ya gözünüzde büyüttüğünüz adamlardan anında soğutulur diye <gülüyor> ya, belki de sadece kendimden soğutuyorumdur da o kadar da gözünden Christopher Nolan'ın esprileri yol boyunca Leonardo da Vinci'a oldu Christopher da çok hikaye vardır biliyorsun değil mi Ünlülerle yaşadıkları mı? Tabii. Hayır, Nurella da anlatıyor onu. Seda Sayan'la gezisini anlattı. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Serdar Bey demiş ki uydu frekansı ayarlayabilen biri olsun. Sürekli dönecek alet bozulacak televizyon. Televizyon yoksa bu tarz benim ekibi gelsin. Benle demiş. Bak güzel mantıklı bir şey. Abi hangi birini alacaksın? Yani orada da kalabalık bir ekip. Ya. <gülüyor> kalabalık bir ekip yani jüriden mi alacaksın şey mi olacak? Jüriden de alınır seçilir. Bence hmm. mantıklı. Doğanım ne demiş? George Clooney olabilir. Ee, yalnız George Clooney evlendi Doğa Hanım <gülüyor> Evlendi hakikaten. Niyetiniz de çok belli oldu yani. Kendisi deneyimli sayılır. Üstelik zor bir durumda kalırsak ne yapacağını da az çok biliyoruz. Ha, demiş. gravity tecrübesini diyor ama. Ha. Şimdi mantıklı. Bak Zeynep Hanım güzel bir konuya değinmiş. Demiş ki bir de fotoğrafçı almak lazım demiş. Oralara gidip iki güzel fotoğraf hakikaten selfie de olmaz yani. Valla o, o da doğru. Ondan sonra şöyle hızlı hızlı hızlı hızlı bakıyoruz. Ankara'dan tek bir kişiyi götürdüm diyerek. Gene reklama geldik Oktay ne gene, yapalım? Gene aynı kişiyi ifade ediyorlar. Girelim mi tamam reklama? E, girelim o zaman ya. Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Çok şık şarkı ile bitiriyoruz programı sevgili sanatseverler. Stone Temple Pilots radyonundaydı Interstate Love Songs'la. <gülüyor> Pek çok yabancı kelime söyledin Ege. <gülüyor> ee, bunları... Bazısını doğru, bazısını <gülüyor> yanlış söyledim ama. Yalnız söyledin. Merham'ım ama... anlaşılmıştır. Yabancı kelimeler söylemek Yabancı kelimeler mesela. adlı bir köşe yapmanı istiyorum. Çünkü sana yakışıyor be dostum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Son bu olması beni ayrıca mutlu etti. <gülüyor> Ee, bir iki tane twight var onları da hay okuyalım hay, veda hay etmeden hay. ve o dediğin e, yabancı kişinin e, şarkısını dinlemeden önce e, İlyan Hanım demiş ki çiringil sofrası ekibi alırdım utlu kanunlu bir de Hı. Tarkan gelsin o söylesin demiş Vallahi baya ortam ortam, ortam ya ilk 2-3 saat sonra bayar mı diyorsun zurnacı devamlı kulağın dibinde bahşiş için şey 10 sene bahşiç için zurnacı çünkü bir noktadan sonra şey de yok. Para da yok yani. Artık bahşişi olmaz herhalde ya. Uzaya çıkan adamın baş beklentisi var mı? Onlar bekler ya. Ne yapacağım parayı falan? Diyaneler abi hilal alın. O tayfanın öyle bir şeyi var. Paramızı alamadık yani. Daha birinci sene Mars'ın yakınına gelmemişsin. Paramızı alamadık. Biz dönüyoruz derden. Barış Bey, ee, dövüşerek linç, dinç kalmak için Matt Damon alırdım demiş. Matt Damon'u da... O kadar filmlerinde öyle de Interstellar spoiler de demiş bu arada Gerçekte o kadar dövüşçü bir adam mı, Bilmiyoruz onu ben Sıkı ya Dövüşerek dinç kalmak <gülüyor> Ben mesela aynısını senden bulmaca istedim Zihnim dinç kalsın ya Fiziksel dinçlik de önemli tamam. Çünkü dövüşte hem kafayı da çalıştırıyorsun Rakibimin nasıl alt edebile zal O da doğru Ondan sonra e, Antimetreküp demiş ki Ayhan Sicimoğlu ile giderim Tadından yenmez muhabbet demiş Hastasıyız sizler o da büyük ihtimalle. <gülüyor> bu fikrinizi duysa. Ee, ve e, şey diyen dinleyicimiz vardı. Onu bir bulamadım ismini. Felix var ya atlayan. <gülüyor> Felix, Felix Baumgartner. Onunla beraber giderdim. Sonuç olarak biliyor falan diyen dinleyicimiz yolculuğun, var. bulamadım şeyi de. Yolculuğun en heyecanlı 2 saatini falan sıkıcı bir şekilde geçirmene neden oldu Felix'te gidersen. Niye? Ben buralardan daha önce buraya kadar çıktım. Bakayım. Ha. Çıktım buradan. Hatta buradan atlamışlığım var falan diye. Erhan Bey. Erhan Bey bunu göndermiş. Bir daha Buradan atlarsın sen diye gazlar durumum... Ha o yapılacaksa... Gazlar durumum demiş. Eğlence olur demiş. Yani buradan bir... atlayabilir misin? Atlarım ne olacak? Atladım zaten. Buradan. Buradan da atlarım aslında ama... Aletler yok falan mı diyecek acaba? Aslında Felix'in de bir havası kalmadı. Rekoru biliyorsun geçti. 2-3 kilometre daha yukarıdan atlayan bir adam oldu. Alan bilmem ne. Aa, hiç haberim... o Olay olmadı o kadar ya. Niye hiç... olay olmadı bilmiyorum. Bu da çalışan bir... Daha doğrusu Google'ın bir daire başkanı ya da zümre başkanı tipi bir şey. Ciddi ee, mi? O... ki ya. Tabii. Bir sene kalsaydı bari rekoru adamın. İşleri, işlerden güçlerden elini eteğini çekip bu işe hazırlanmış. Uzay araştırmalarına yönelmiş ve Felix'in atladığı yerden bir miktar daha yukarıdan atlayarak gıcıklığına, e gıcıklığına. mahsuz yapmış. O yani. yüzden yani Erhan Bey söylediği şey doğru. Ee, Felix tam Gaza gelecek zamanda şu, şu anda an, evet değil mi en hassas dönemi Eliz senden daha yüksekten atlamış diyorlar, Olsun, diyor. Olsun abi millet benim ismiyle Eliz kimse duymadı ki değil mi oğlum? Face e bak istersen Feisa e bak diyor. Dedikten sonra atlar ama doğru. Atlatırsın. Ama işte Erhan Bey planı güzel de bir kere atladıktan sonra yok canım bunu atlamaya hazır hale get. Tamam şaka şakadır daha durdu. Tamam, Tutamazsın diyor. abi. Hastası olmuştur o, atlamanın. Ben sana söyleyeyim. O zaman onu yer çekimsiz ortamda bırakacaksın. Onu atlattın zannetçisiz, ondan sonra iple çekeceksin yer. Tehlikeli yani, tehlikeli ee, şey yapmak. Çok teşekkür ediyoruz tüm dinleyicilerimize. O zaman şöyle yapalım. Ama sevgili herkes bir uzay yolculuğuna. Herkes sevesle onu görmek Meraklı. güzel oldu. Yani onu evet, onu anlamış olduk. Ticarete girecek dinleyicilerimiz düşünsünler yani, uzay yolculuğunda para var. Gerçi o işte ticareti de şey oldu ya. Biliyorsun uzay yolculuğu yapılacak bu araçla diye bir. Şu Virgin'un başındaki da... adam neydi? Onun bir sürü yatırım vardı, kaza oldu, alt üst oldu. Herkesin moraller çok bozuktu yani Anladım, o dünyada. Oldu ya canım öyle kazalar. Bütün yani, rezervasyonlar iptal... iptal. Bütün rezervasyonlar iptal edilmiş ya. Bu George Clooney, işte Brett Pitt, Angelina Jolie falan bunların hepsi bir deneme uçuşu yaptıktan sonra ben benim koltum, ben satın alacağım, ben koltuğumu ayar, hazırla, ayar. Hmm. Ne ne o? Ayırt. Hayır yani falan diyenler hepsi... ...o kelimeyi bulsaydım yayın çok güzel olacak... ...çok güzel Zeyim su gibi akıyordu... ...ayırt kelimesini bulanmadan... <gülüyor> ...ayarlayla karıştı. Zaten öbürü yabancı dille kelimeler söylüyor... ...onu hiç anlamadık. <gülüyor> Biraz daha söylesene hadi bugün veda cümlelerimiz... Veda cümlelerimiz, ...yabancı kelimeler olsun. Bir daha söyleyeyim. Stone Temple Pilots dinledik sevgili dinleyiciler... ...Interstate Love Song... ...yani <gülüyor> Interstar... ...diyoruz ve yarın sabah buluşma dileğiyle... <gülüyor> mükemmel bir gün olacak... Pasta, mozzarella, salsa ve pastiyone. Allora, Pepper Jam. Gerçek İtalyan pizzası Pepper Jam Gurme Pizza da yenir. Pepper Jam Gurme Pizza Tavros Alışveriş Merkezinde. Buon appetito a tutti. Mua.